Açık beyin. My felsefe, nöro ekonomi, nöro politika, neuro Hazırlayan ve sunanlar Oğuz Tanrıdağ ve Hakan Gürbit. Evet, günaydın. Günaydın. Merhaba Hakan. Merhaba abi. Ee... Hangi tarihi kayıtlıyoruz? 20. 20 Aralık. 20 Aralık. 20 Aralık e, pazartesi günü. Evet biz birkaç gün öncesindeyiz. Tabii günü. tabii ama e, 20 Aralık demiş gibi düşünerek zaman algısını e, konuşacağız. E, düşünerek dedim çünkü e, zaman tamam. al... Dört gün sonra İsa doğacaklar. Abi. Ay bir de başka bir şeyler olmuş. Hmm. Bak ben evet. sana okuyacağım şimdi. Tamam. E, çünkü evdeki saatli marif takviminden... Yani kullanılmayan saatli marif takviminden ve 20 Aralık buldum. Konuda zaman algısı olduğu için zamanın boyutlarına bir yolculuk yapar mıyız diye düşündüm. E, Çivas falan ee, mı var? Ee, Birçok şey var. Yani biliyorsun saatli marif takviminin tek sayfası her derde de var. Hadi, merakla ee, bir Şöyle, gene her şeyden önce... 13, 1432 Hicri Muharrem 14. Ama e, muhtemelen zaten e, Haligua ve Madra bu sabah bunu söylediler. Tekrarlama bence. Ya peki. O günün açılışında söyleniyor. <gülüyor> evet, evet Peki onların söylemediğini nereden bulacağım? Bu e, fırtınayı da söylemişlerdir. Mutlaka eminim. E peki Sabit'in ikiliğini söylemişler midir? Yüzde yüz eminim. Sen bence şu zaman algısı kısmına gir. Yok ya ben şunu okuyayım bak. Şebb <gülüyor> şebbiye tayyı müneccimle muhakit ne bilir müftüney gamasor kim geceler kazzat evet e, hatta e, çok büyük ihtimalle Ömer Matro okumuştur bunu diye Peki. iddiaya girebilirim seninle bakalım ne olacak e, günün tarihiyle ilgili anımsatmaları da okumuşlardır tabii e, evet merzifonlu Kara Mustafa Paşa 20 Aralık 1683'te idam edildi boğularak. 20 Aralık 1968'de de John Steinbeck öldü. Ee, böyle bir <gülüyor> ufak zaman tüneli yolculuğundan sonra <gülüyor> konumuza devam etmeyi umuyoruz. Ee, zaman algısı, mekan algısından sonra zaman algısı olarak başlamıştık. Ve bunun tabi bir programda bitmeyeceği de belliydi zaten. Farklı boyutları olan bir konu. Onun için de e, kısa bir hatırlatma yap yapayım istersen. Yani geçen programda neden aslında bahsetmiştik. E, her şeyden önce e, geçmişten devraldığımız ve e, çoğu ölçüde de varlığını koruduğumuz Mekanik, beyin anlayışıyla pek anlaşılacak bir algı olmadığını altını çizmiştik. Yani zaman algısı, mekan algısı ve e, diğer algılar ve diğer duygular. E, böyle çok statik ve şeyci bölgeci anlayışla pek ele alınabilecek konular değil demiştik. Dolayısıyla dinamik bir e, ve e, içinde şebekelerin olduğu, şebekelerin iki yanlı olarak çalıştığı bir beyin anlayışına ihtiyacımız var demiştik. Ondan sonra e, bir yandan beyindeki e, bölgeleri irdiremiştik. Zaman algısı ile ilgili bölgeleri irdirerken aynı zamanda da bunun e, sübjektif bir algı olduğunu ve e, duruma göre ...oldukça değişkenlikler gösteren bir algı olduğunu söylemiştik. Zamanla aşındığını. Hı? Tabii, zamanla aşındığını söylemiştik. Onu biyolojik tabii, anlamlık içine de koyabiliriz. Hastalık örnekleri olabilir. Ee, tabii sen... E, ...evrimsel özelliğinden bahsetmiştin. Ve bu arada bize yakın olan, evrimde yer alan... E, ...canlılardan özellikle... E, ...zaman algısının... Ee, var olduğunu deneylerinde gösterdiğini aslında farelerde de var da sonuç olarak gelişmiş nispeten gelişmiş zaman algısı ee, onlarda da var ve zaman algısı öğrenilebilir bir algı olarak hayvanlarda da var demiştik ee, zaman algısının e, beyinde bir kurgusu olduğundan söz etmiştik bir akıp giden geçmişten geleceğe doğru bir kurgusu olduğundan söz etmiştik bunun pek e, çok esnetilebilir ...çok böyle e, isteğe bağlı olarak tersine de çevrilebilir bir algı e, olmadığını... ...yaşadığımız bazı olaylardan dolayı e, anlıyoruz demiştik. Bir de Memento filminden bahsetmiştik. Sen biraz açmıştın Memento filmini. Ve zamanın tersine çalıştığı e, ve anı kaydetmeyen... ...ve yakın belleği hiçbir şekilde çalışmayan bir adam vasıtasıyla... Ee, ...olay neden sonuç ilişkilerinin tersine döndüğü bir örnek olarak... ...biz filmi izlerken ne kadar zorluk çekilebileceğini söylemiştik. Ee, bu arada... ...ne demiştik? Ee, evet, yani kısmen beynin sağıyla soluyla da ilişkilendirmiştik. Beynin sağını daha çok holistik, <gülüyor> bütüncül özelliğinden <gülüyor> yola çıkarak zamana bir bütün olarak bakabileceğini ama solun analitik ve bir taraf olması nedeniyle neredeyse saati saniye saniye sayan ve e, o, o tür bir e, kronoloji tutan bir beyin yarısı olmaya daha yatkın görmüştük. Bu, bütün bunlardan bahsetmiştik. En sonunda e, belki de birazdan daha bahsederiz. Maddelerin e, uyuşturucu olarak kullanılan maddelerin ve bazı ilaçların Zaman algısı üzerindeki etkilerinden bahsetmiştik İşte ben seyrettiğim Bizi dizi dolayısıyla Metampetamin demiştim Sen marivana demiştin ee, Bunların e, Beyindeki kimyaya Müdahaleleri oranında Zaman algısını e, Hızlanma veya yavaşlatma ölçüsünde Dramatik olarak Değiştirdiğini söylemiştik Ve bu değişikliklerde de ee, yani başrol oyuncusunun e, dopamin e, olduğunu söylemiştik. E, ve oralarda filan e, programımızın süresi e, sonlanmıştı. Dolayısıyla bu programa kaldı şeyin devamı. E, konuşacağımız işin devamı. Ben şimdi e, oradan başlamak istiyorum açıkçası müsaadenle. Estağfurullah. Ee, aslında geçen programda da söylemiştik. Yani beynin e, inme dediğimiz e, damarsal hastalıkları sırasında o damar hastalığının tuttuğu yere göre de e, zaman algısının belirgin bir şekilde e, değiştiğini söylemiştik. Bir şey geçmişti değil mi? O lafın arasında sol temporal yani sol beynin e, yan lobunun <gülüyor> zaman algısıyla... ilişkili olduğu <gülüyor> geçmişti. Ee, ondan sonra okuduğum bazı kaynaklarda da bu sefer sade biraz daha yukarıdaki lobda ve onun alt bölümünde yani inferior parietal diyebileceğimiz bir yerde de hakikaten zaman algısı ile ilgili değişikler oluyormuş. Ee, hani bu bölgenin hem mekan algısıyla e, ilişkili olması hem de gövdemizin uzay içindeki yeri ve konumumuzu anlamlandırmak açısından bir anlam taşıması, belki zaman algısıyla birlikte ele aldığında daha anlamlı olabilir. Şimdi araştırmalara baktığımızda, bu beyin kimyasından hastalıklara doğru geçtiğimiz zaman, en fazla hakkında araştırma yapılan hastalık, eee, Dikkat eksikliği, hiperaktivite sendromu. Yani burada bir literatüre baktığımızda e, bu dikkat eksikliği, hiperaktivite sendromu olan çocuklarda yapılan araştırmalarda zaman algısı e, çok incelenmiş ve bazı araştırmalarda da bu zaman algısındaki bozukluğun hastalığın esas belirtisi bulgusu olan hiperaktivitenin adeta nedeni olarak Değerlendiriliyor. Hı -hı. Yani böyle bir e, ilişkide kuruluyor. E, şimdi mesela Londra'daki King's College e, Psikiyatri Enstitüsü'nden Doktor Katya Rubia'nın yaptığı bir araştırma var. E, ADHD desem şey olur mu biraz? ADHD dedi. Peki yani. ADHD'li e, ve normal iki çocuk grubunda ee, bu çocuklara emar yoluyla ve fonksiyonel emar yoluyla bir araştırma yapılmış ve öncelikle e, hastalık olan grupla normal gruptaki zaman algıları ölçülmüş, zamanın kronolojik değeri değerlendirilmiş ve zaman içindeki hareket e, şeyleri değerlendirilmiş, arzuları ve girişimleri değerlendirilmiş ve e, gerçekten de e, adHDli çocuklarda e, kişinin e, çocuklara tanınan süre sonuçlanmadan sonlanmadan çocuklar o süreyi sanki bitmiş gibi e, harekete geçme için e, şey tepki veriyorlar. Ama normal şeyler çocuklarda bu sürenin geçmesi beklenebiliyor ve ondan sonra istenilen hareketi. Yapabiliyorlar. Yani zaman e, bir biriminin geçmesine karşı bir e, şeyleri var bu çocukların bir acelecilikleri hı -hı, var, hı. bir hassasiyetleri var. <gülüyor> Ondan sonra e, bu sabırsızlar ya yani. kesinlikle sabırsızlığın bir dolayısı da bir nöral temelini belki mi? E, evet tabi tabi kesinlikle kesinlikle evet. Ondan sonra hasta grup e, içinde yer alan çocuklara işte metilfenidat maddesi içeren Ritalin isimli ilaç veriliyor ve bu yine fonksiyonel MRI yoluyla yapılan belirlemelerde e, Ritalin öncesi yani metilfenidat öncesi zaman testlerinde birçok hata yapan ADHDli çocukların bu uygulamadan sonra hata oranında ciddi anlamda düşme hesaplanmış. Ki ee, yani zaten değil mi şey e, okulda akademik <gülüyor> başarıların artması, e, işte tırnak içinde haylazlıkların azalması vesaire hı hı, hı, hı. bu tür çocuklara kullanılan e, başlıca ana tedavi maddesinden evet. söz ediyoruz değil mi? Tabi ee, bu ADHD dediğimiz sendromda beyinde dopamin oranının azaldığı biliniyor. Ve Ritalin isimli ilacın da veya işte metilfenidatında beyinde dopamin oranını artırdığı biliniyor. Bu çocuklar Ritalin öncesi yani beyinlerinde yeteri kadar dopamin yokken nasıl davranmışlar? Normal sayılan çocukların yeterli gördüğü ve harekete geçmek için beklemeyi başardıkları zaman dilimi adi için uzun gelmiş. Ve bu zaman diliminin geçmesini bekleyemeden harekete geçmişler. <gülüyor> Şimdi bu söylediklerimizi e, toparlamaya çalışırsak. Beyinde dopamin azlığı zamanın geçmesine karşı bir tolerans azlığı yaratıyor. Bir de sabırsızlık, acelecilik yaratıyor. 450. Dürtüsellik. Yakın yaratıyor. Kılıyor, evet. Ve bu kişiler zaman dilimini uzun bularak o bitmeden harekete geçmekten kendilerini alamıyorlar. O dürtüzenlik. Bunun sonucu da hiperaktivite ortaya çıkıyor. Bu verildikten sonra beklemeyi başarabilmeleri ve normal çocuklar gibi davranmaları da bu senaryoyu destekliyor. Bu kurguyu destekliyor. Eğer bu doğruysa, nöropsikiyatride dopamin e, miktarının azalması ya da artmasına eşlik eden e, diğer durumlara da bence bakmalıyız. Çünkü sanıyorum sağlam bir e, çıkış noktası olabilir bu. Peki şey e, basit bir indirgemecilik e, tek nedenselliğe e, bağlama gibi bir Yok. E, indirgemecilik yapmadığımız koşuluyla. O Tabii, zaman kesinlikle. Ne yaparız? Fazla dopamin şizofreni, az dopamin ADHD'dir, Parkinson'dur, deme gibi bir gaflete düşeriz diye ürkenim. E yok, biz burada sadece araştırma yapılan konulardan söz ediyoruz. Yani bu araştırmaların kapsamı genişledikçe muhtemelen başka etkenler de sorumlu olarak gelecektir. Evet. Yani... Ama bu çok dikkat çekici bir şey. Doğru, i̇şte tek bir ah, kimyasalla ilişkilendirme şey için kolay e, ya da fa, bir bir faydacılık içeriyor çünkü e, hani merkez sinir sisteminde e, farmakolojik bir müdahalenin en kolay yolu aslında belli bir beyin kimyasını değiştirmeye gayret etmek. O zaman biz de kompleks bir fenomeni bir e, kimyanın çoğalması ya da azalması ile açıklarsak e, o zaman da önümüzde hazır bir müdahale biçimi buluyoruz. Eğer ADHD, evet. e, işte hiperaktivite bozukluğu, dopamin eksikliği ise onun dopaminini çoğaltalım. Şizofreni dopamin fazlalığı ise onun dopaminini azaltalım. Evet. E, yani bunlar acil müdahale için e, hızlı ve kolay reçeteler ama yani kompleks fenomenlerin e, bu kadar basitçe açıklanamayacağını onların evet. aslında işte minor bir parçaları ol, olacağı e, rezerviyle e, yaklaşmak lazım diye düşünüyorum. Tabii, tabii tabii. Ama mesela böyle biraz önceki sözümden gidersek örneğin Parkinson hastalığında da zaman algısının ...bozulduğunu destekleyen araştırma sonuçları var. Hı hı. Ve bu e, hastalarda gerek biraz önce sözünü ettiğimiz madde gerekse de daha özel yaklaşım biçimleri olan... ...yani Parkinson'da hastalarda e, elektriksel stimülasyon ister beynin derinliklerinde olan bir çekirdekçiye elektriksel stimülasyon olsun... İsterse beynin dışarıdan elektriksel stimülasyonu olsun ki işte transkraniyel manyetik stimülasyon uyarım. Bu zaman algısı bozukluklarının diğer bazı belirtilerle birlikte düzeldiği rapor edilmiş. Hı hı. Ee, ya genel anlamda beyni toparlayan bir etken beraberinde zaman algısını da toparlıyor ya da tam tersi yani zaman algısının toparlanmasıyla hastalar daha e, amaçlı ve daha uygun hareket etmeye başlıyorlar. Yani biri biri ya da öbürü ama bir bir şekilde birlikte etkilendiklerini, birlikte etkilenme gösterdiklerini kesin. Aslında An bir yandan da <gülüyor> bir bir ağır bir kontrastı sunuyorsun öyle, değil mi? Bir bir çocukluk bozukluğu olan dikkat eksikliği hiperaktivite durumunu söylüyoruz bu çocuklar. Sabırsız yerinde duramıyorlar. Hiperaktifler. Kımıl kımıl kımıl diyorlar. Tersine bunu dopamin azlığıyla bağladık. E tersine Parkinson bir yaşlılık hastalığı. Herhalde ADHD'ye aşina olmayan dinleyicilerimizin ...çok büyük bir bölümünün de... ...gözlerinde kolay canlandıracağı bir şey. Tam tersine bir hareketsizlik durumu. Ee, evet. Her ikisi de... ...her ikisinin de dopamin azlığıyla açıklıyoruz. Ve... ...her ikisinde de... ...zaman algısı bozukluğu... ...söylüyoruz. Ee, hani... E, ...demek diyeyim... ...işte... Beynin özel bir yerindeki e, bir e, davranışsal ağın çalışmasına katkıda bulunan kimyanın şu ya da bu şekilde olması dengesiz değil. Mutlak e, birbiriyle tümüyle aynı bir e, gösteriyle ortaya çıkmıyor. Evet. Biri çok hareketli, biri çok evet. hareketsiz ama e, gelin görün ki çok özel bir çok özel bir evet. kognitif sistem yani zaman algısı her ikisinden de birbirine paralel. Hmm. Ee, bunu bir bir tartışmaya çalışalım. Ee, bu şey ikinci ikinci trimesterimiz demeyelim üç aydır özdüm iki tane şey koyuyoruz evet, e, iki tane müzik arası koyuyoruz. Ee, sen bir e, müzik arası düşünüyor musun şimdi? Tabi ki neden olmasın? Ben bu hafta diaspora sefardi eee birisini getirdim. Horde Saval'ın ve Hesperion e, grubunun. Burada daha çok vokallerle ilgili bölümde e, şu anda sunmayı düşündüğümüz bir İzmir e, şarkısı El Rey de Francia. Fransız kralı. Ya. Evet. De Montserrat eee Evet efendim, aslında e, dönü psikiyatri zemininde örnekler ve çağrışımlar e, sadece bu üzerinde konuştuklarımızda sınırlı değil. E, en azından zamanı kısaca ve en basit bir şekilde tamamladığımız zaman zaten bir yere giriş yapmış oluyoruz. Ne gibi? Bir anı diğer anla kıyasladığımızda ortaya çıkan bir kavramdır diyorlar zamanı. Evet işte hani frontal loblara bu program başlayalı beri defalarca gönderme yaptık. Mevzumuzun biraz odağını oluşturduğu gibi çünkü hani... Homo sapiensin yani insan olmanın e, ayrıcı özelliklerinden bir tanesi. Bulunduğumuz takımın yani primatların ayrıcı özelliklerinden bir tanesi. E, çünkü memeli evriminde bu beyin bölgesi işte e, daha önce herhangi başka bir takımda, ailede, e, görülmedik düzeyde Evrimleşiyor. Böylece de işte hani bir sosyal türler değil mi? Memeliler içinde sosyal olarak ifade edeceğimiz türler evriliyor. Ve aslında bu türlerde zaman algısına sahipler. Ve yine bunu daha önce defalarca konuştuk. Zaman algısına sahip olmak bir bir Dış dünyadaki bir uyaranın doğrudan algısal olarak temsil edilemeyeceği durumlarda dahi onu temsil etme yeteneğine sahip bir beyin bölgesine sahip olmak. Evet. Prefrontal de böyle bir şey. Anlaşılın değil mi? Yani bir... Amaca yönelik davranıştaki hedef primatlar da homo sapiens de dahil olmak üzere insan da dahil olmak üzere eğer gözün önünde değilse dahi eğer e, amaca yönelik davranışının zaman içinde açıldığı dönem içinde bu planı bloke edilmezse bu planını unutmazsa ki bunu çalışma belliinde tutuyor, bu çalışma belliyi e, bir şekilde saldırıya uğramazsa, e, onun soyut temsillerini burada tutma yeteneğine sahip. E, i̇şte evet. e, Kediler bunu yapamıyorlar, değil mi? İşte ge, gelişkin başka memeli türlerini düşünelim, bunu yapamıyorlar. Dolayısıyla. E, e, Zamansal köprüleme denen şeyi yapamıyorlar. Şimdi ve burada bağımlı durumdalar. Ancak primatlar uyaran ile hedef arasındaki zamansal köprülemeyi yapıyorlar. Zaman algısı da en basitinden. Bu olsa gerek eğer bu frontal loblara prefrontal kortekse bağımlı ise şeyi de biliyoruz. Bütün beyin kimyası içinde değil mi? Farklı beynin farklı bölgeleri bir dizi kimyasalı kullanıyorlar. Bunun içinde dopamin var, asetilkolin var, noradrenalin var, serotonin var. Ama frontal korteks ağırlıkla dopamin kullanıyor. E o zaman şey makul bir ilişki. Bir bağlantı kurabiliyoruz. Frontal lobdaki dopamin kullanımının azalmasının frontal loblar ne işe yarıyorsa Oradaki işlevselliği etkinliğini azaltması anlaşılır bir şey. Bunlardan bir tanesi zaman algısıysa hmm. e, doğal olarak işte frontal lobları bozuk. Aslında birbiriyle çok benzersiz, çok farklı yaşlarda ortaya çıkan çeşitli hastalıklarda da bu ortak payda olabilir pekala. Parkinson hastalığı <gülüyor> gibi, şizofreni gibi, evet. e, işte dikkat eksikliği, hiperaktivite bozukluğu gibi yani bu anın anın yaşanan anın kaydı zaman kavramının herhalde en stratejik e, yani önemli ve kırılgan ha, yani işte bir demek nok ki, noktasını çok, çok doğru bir bana da çok doğru bir noktanın altını çiziyorsun gibi geliyor yani e, bir efektif sosyal komünikasyon sayede e, içinde zaman algısında barındırıyor gibi. Ne nereden sonra da gelmiştir? Ben hangi yüzü kimden önce hangi e, bağlamda gördüm? Hangi informasyonu e, hangi ilişkiler içinde edindim? Peki o zaman e, anı kaydetmeyen ve kaydedemeyen bir kişinin e, fiziksel, fiziksel görünüşüyle ilgili değişiklikler dışında zihninde e, zaman dışı olarak yaşadığı söylenebilir mi bu e, öyle mi diyelim şey mi diyelim... biraz etkinliğini yitirmiş akıl yürütmelerle birlikte mi devam bir, bir aşinalıklar üzerine kuracaktır Muhtemelen tabi şey e, bir model çıkartmayalım e, ya ben bunu gördüm ama hangi bağlamda gördüğüüm ne zaman <gülüyor> gördüğüdüm bunu Evet bu şimdi şu anda gördüğüm algıladığım olsa olsa daha önce algıladığım şuna benziyor. Aşinalık, Aşinalık. Etkin, etkin bir akıl yürütme evet. biçimi olmasa gerek. Evet, e, bu anın anında yakın geçmiş haline gelebilmesi, yani yaşanan anı sabitleştirmek veya dondurmak diye bir şey söz konusu değil. Dolayısıyla belleğin e, nasıl kurgulandığını da bize söylüyor gibi. Çok doğru. Şeyi demeye çalışıyorum Oğuz Ağabey. Bak düşün biz 50 yaşını geçmiş insanlar olarak giderek aşinalık stratejisine dayanacağız. Giderek daha fazla yenilik canımızı sıkmaya başlayacak. Aslında Hani primat dışındaki türlerin çoğunun canını sıkıyor yenilik. Değil mi işte fareleri genç fareleri dahi Yeni bir ortama koysan epey bir anksiyete duyuyorlar. Epey bir sıkıntı duyuyorlar. Ne kadar aşina çevre o kadar iyi. Ama e, primatlar öyle değil. Öyle bir beyin düzenekleri var ki illaki yeniliği arıyorlar. Bunu da daha önce bir e, kenarından köşesinden girdik. hani Bütün bir keşif ve kaşiflik olayının fazla merak. Ha, evet ama ee, ona gerçekten bir yenilik denilebilir mi? Niye denmesin? Yani, yani o çünkü... bir gün e, Terra gezegenindeki herhangi bir biyolojik varlık e, bu gezegeni terk edip evreni keşfedecekse muhtemelen bu merak güdüsüyle olacak. Niye oturmuyorsun ki gezegeninde denebiliriz değil mi? Hani Neandertaller var kalmış olsaydı e, bu merakı gösterirler miydi? O da ayrı mesele. Fakat öyle bir memeli türü çıkıyor ki... E, Tehdit olduğunu bile bile yenilik arıyor, aşinalığın güvenliğine e, sığınmak yerine e, kendi türümüz içinde böyle bir e, baktığımızda buna görüyoruz ki değil mi? Kendi türümüzün gençleri e, en yüksek e, potansiyelle gösteriyorlar bu meraka e, merakı keşfetmeye. Oysa. E, yaş aldıkça bu merakı yitirip yerine aslında bir şey olan bir sanki bir meziyetmiş gibi ifade ettiğimiz Aa, yani tabii, sanki sultan olarak e, e, bilgelik dediğimiz hı hı. De, de, işte, değil mi işte gevurcası wisdom olan e, şeyi koyuyoruz <gülüyor> bir sarkazm yapmaya çalışmıyorum muhtemelen bilgeliğin bir e, makul yanı var ama bir yandan da aslında bir şey bir temel özellikten vazgeçmek, meraktan vazgeçmek, evet. yani giderek yeniliğe uzak durup aşinalığın o güvenliğine sığınmak. Bu ta tamamen aslına bakarsan yaşlandıkça o masapiansın, işte, sürekli o konuştuğumuz belli nöronomik şebekelerindeki güç dengelerinin Değişmesi. Yani şöyle bir e, karşılaştırma yap, yapılabilir mi? E, çocukluk dönemlerinde e, yeniyi aramak, yeniyi denemek ve yeniyi öğrenmek e, çocuk sayısıyla ilgili bir popülasyon gerçeğini oluştururken ilerlemiş yaşlarda e, yeniyi aramak, yeni şeyleri öğrenmek giderek bireysel bazda çalışan ve o popülasyondan aynı yaş grubunun popülasyondan ayrılan bir özellik oluyor. Zaman algısı ve sabırsızlık dedin mesela. İşte bu hiperaktivite bozukluğunda değil mi? Yani bu çocuklar bir türlü eee Yerinde duramazlar, kıpır kıpırdırlar, bir türlü sıralarını beklemezler. Dürtülerini er, ertelemeyi bir türlü öğrenmezler. Oysa ki sosyallik sayeden bunlar değil mi? Efendi olmak demek en genel kavramıyla ne demek. Evet. E, sıranı beklemek demek. Tabii. Dürtülerini erteleyebilmek demek. Bunun bir gelişim tarihi var. Çok genç çocuklar bunu yapamazlar. Bütün eğitim sistemi, bütün bütün kültürde bunun için var sıran beklemeyi öğretmek üzere muhtemelen en yani artık tırnak içine mi tırnak dışına mı koyayım bilmiyorum ama yani değil mi bir bir adaptif bir e, erişkin birey e, böyle oluyor evet. ama e, anlaşılan e, biraz kıpır kıpır olmanın aslında biraz durduğu yerde durmamanın, biraz e, sıra beklememenin o her neyse bir faydası da var türü. Elbette. E, merakı e, dışsallaştırmak böyle bir şey. E, hani, Aynı işte, zamanda bir güvenlik unsuru olarak ortaya çıkıyor. Ee işte mi? bütün yaşlılık sadece <gülüyor> e, güvenlik olmayacaksa? Yani bu sosyal e, işte, e, sosyal bilimler e, alanına böyle bir yaklaşım gösterirsek, e, e, <gülüyor> insanların e, yaş aldıkça, yaşlandıkça sosyal ilişkilerini daha çok eskiden beri görüştükleri sınıf arkadaşları, devre arkadaşları e, ve öteden beri bildikleri insanlarla sürdürme eğilimi içine girmeleri, ve giderek bunun az, e, yeni insan tanımada bir azalma şeklinde de kendini ortaya çıkartması. Bunlar biyolojik alandan başlayarak sosyal alana doğru sanki aynı bütünün parçalarıymış gibi geliyor. Zaman algısıyla birlikte evet. birleştirirsen evet. ne diyeceksin <gülüyor> buna? Yani zaman algısıyla birlikte birleştirdiğim zaman e, herhalde biraz önce normal ve adi çocuklar ayrımında yaptığımız ayrımı... Burada da normal sayılan, yaşlanan insanlarla, yaş yaşlanmayla birlikte gelen bazı hastalıkların ayrımını yapmalıyız diye düşünüyorum ben. Ee, şimdi makul bir çizgisellik linealite kur kurmaya çalışıyorum. Ee, işte çocuklukta ya da merkez sinir sisteminin en son gelişen parçası işte e, e, odağımız prefrontal korteks öyle ya buranın e, hücre mimarisi e, tamamlandığı zaman erişkinlik de tamamlanacak. Erken 20'li <gülüyor> yaşlardayız artık. Doğal olarak e, bir erişkin ile e, bir çocuğun e, dolayısıyla hani zaman algısını daha basitleştirirsek dürtüselliği sabırsızlığı birbirinden farklı olacak. <gülüyor> Çocuk daha sabırsız daha dürtüsel buna karşılık e, bunun Hani işte karşılığı efendi olmak ise değil mi? E, erişkin efendi olduysa eğer işte e, sıra almasını bilecek sosyal ilişkilerde ne zaman sırasının geldiğini bilecek sabırsızlığı baskılamış olacak. Zaman i̇şte e, böyle... algısı da optimum olacak. bir e, daha... peki şeye bakalım o zaman. Evet. E, bak tam bu şekilde mi çöküyor? Tam böyle olmuyor sanki değil mi? E, en son e, çocuk gelişiminde ya da işte homo sapiens hmm. bireyinin gelişiminde en son gelişen yerlerin en erken de hmm. bozulmaya başladığını biliyoruz. Prefrontal korteks dolayısıyla evet. ile en son gelişen fakat en erken aşınmaya başlayan yer. Evet. Ee, Oysa ki deminden beri şeyi konuşuyoruz işte. Ee, yaşlanma e, e, bir, bir e, aşinalığa sığınıp e, yenilikten kaçma diyebilirsiniz. Hmm. Ee, şey değil yani. Tekrar dürtüselleşme, tekrar sabırsızlaşma değil. Hı hı. Ee, şeyi bilmiyorum doğrusunu istersen. Bunu e, arayalım, tartışalım. Bunun karşılığı yine e, zaman algısının bozulması diyelim mi? Diyebiliriz birçok yerine. <gülüyor> ee, çünkü hani yine biliyoruz ki bu yaşla ilişkili unutkanlık aslında bağlam... E, ilişkilerinin unutulması yine e, köken belleğinin unutulması, ne evet. neden sonra gelmiştir, hangi ilişki hangisindendir, bir e, unsuru hatırlarız e, ama o unsurun e, hem zaman olarak bir arada bulunduğu diğer unsurlar nelerdir ki değil mi işte bu evet. bağlama karşılık geliyor e, o yaşlılığın selim unutkanlığı denilen şey de işte en, en kabaca böyle bir şey bu sayeden zaman algısının ee, çocuklukta yavaş yavaş kuruldu, yaşlılıkta da ilk kaybedildiği aşikar. Ama Şu, sabırsızlık evet. değil, evet. Değil. Evet, değil, Evet. Şimdi tabii çalışırken e, bu programa hazırlanırken e, şöyle bir şeyi düşündüm. E, anın anın kaydedilmemesi veya eksik kaydedilmesi veya işte problemli kaydedilmesi yakın geçmiş. ...zamanı problemli hale getiriyor. Ve devam eden bir yaşam var. Ve özellikle... E, Güzel. Sen net... onları sürekli aslında çok eski e, hmm. asosiyasyonlarına, hmm. çok eski kayıtlarına hmm. dayanarak... Hmm. ...o eksik kaydedilmiş hmm. şeyleri bir anlamlandırmaya çalışıyoruz. Evet. Ve e, özellikle de Alzheimer hastalarında yani, yani onların önemli bir bölümünde... Ee, hani hemen bize söylerler ya geçmişi çok iyi hatırlıyor. Hmm, hmm. Eskileri çok iyi hatırlıyor. Hmm. Ben bu zaman sıkalasında eskilerin yer değiştirdiğini yakına doğru kaydığını falan Peki. düşünüyorum. Ha, kuşkusuz. Kuşkusuz. Bu e, Alzheimer hastalığı belki en dramatik örneği. Aslında e, hani bir, kötü haber mi bu? 50 yaşında geçmiş her e, bireyin bir biçimde giderek dayanmak zorunda olduğu bir strateji. E, yenilikle baş etme güçleştikçe tabii ki eski anılar, eski hmm. deneyimler buna yine e, bir meziyet olarak bilgelik diyelim yardıma koşacak. Evet. Şimdi yaşantıladığım şöyle bir şey bu olsa olsa hmm. şuna benziyoruz. Hmm. Ama yakın bir e, yenilikle de başa çıkma yetersizliği elbette ki. Tabii ki. Mesela bazı hastaların e, oğullarını babas babaları olarak kabullenmeleri, e, kızlarını, anneleri gibi. Yani böyle tamamen e, zaman tüneli içinde, e, zaman yolculuğu içinde bir takım benzerliklerden yola çıkarak e, 40-50 yıl öncenin figürlerine yönlenmesi ve hı hı. bunu yaşanan anın bir verisi olarak değerlendirmesi böyle bir karışıklık e, sonucu sanki gibi. Evet yani işte <gülüyor> sen bunun belki e, en negatif ucunu e, ben de e, yani ufak nüansını söylüyoruz gibi. E, ne yapalım şimdi ikinci molamızı verelim değil mi? Tabii. E, yine e, aynı CD'den ee, bir Rodos şarkısı ee, çalacağız. La guimel tö tris Evet efendim. Kalan sınırlı süremizi zaman algısını e, konuşarak geçirmek istiyoruz. Bu son iki programdır. Zaman algısı ve bunun farklı yönleriyle ilgili e, bir konuşma yapmaya çalışıyoruz. Tabii ki e, zaman algısı e, hem fizik bir kavram, hem zihinsel bir kavram, hem biyolojik bir kavram, hem de kültürel ve sosyal bir kavram. Yani bir kavramın bunca çeşitli alanlarda e, çağrışım yapması ve e, kendini belli etmesi gerçekten e, çok güçlü bir kavram olduğunu zaten gösteriyor. Fizikte e, tabii ki e, eski zamanlara gittiğimiz zaman oldukça donuk ve statik bir zaman kavramı olduğunu biliyoruz. Fakat Kopernik ve Kepler'den sonra, bunun yani dünyanın e, arzının merkezi olmaktan çıkıp e, onun bir parçası olduğunun algılanması dünyayı da de, insanı da dünyanın merkez varlığı olmaktan çıkartıp e, kainatta nereden gelip nereye gittiği belli olmayan bir canlı haline indirgediğinden beri e, zaman kavramı da dinamik bir şekilde gelişiyor ve göreceli kavramı ile birlikte göreceli kanunu ile birlikte zaman kavramı fizikte o hale geliyor ki psikolojide konuştuğumuz, zihinsel araştırmalarda konuştuğumuz zaman kavramıyla sanki yan yana gelebiliyorlar. Oysa ayrı dünyaların kavramlarıydı birkaç yüzyıl önce bunlar. Bu beni heyecanlandırıyor doğrusu. Eh, yani kuşkusuz Evet, belki buna daha devam edebiliriz. Hani Niye koskoca gezegende e, geleceğe yönelik bir e, tasarısı da olan tek türdür. E, Homo sapiens, yani ne bileyim işte e, öleceğini bilen e, e, bu zamansal köprüleme, bütün primatlarda bu olağanüstü e, gelişim sadece şeydir. Sadece e, hedefe yöne, yönelmek ama işte kısa bir planın açılımı bir besin ödülünün alınmasını için o hedefin soyut temsilidir de işte insanda aslında bütün ömrünü kapsayan bir bir şey olur. Bir yaşam amacı şekline dönüşebilir. İşte bence burada dilin sunduğu Homo sapiens'in e sürdüğü bir primat olarak Homo sapiens'in e sunduğu o, e, sonsuz permutasyon olanağını ve zaman kavramını da yaptığı o olağanüstü değişikliği de daha uzun uzun tartışacağız herhalde. Tabii. Belki e, buralarda bir biraz e, bir konuklarımıza <gülüyor> başvurmayı düşünmeyiniz zaman. Evet mesela e, teknolojinin de e, bu kavramlara kavramların e, içeriklerine katkısı olduğunu düşünüyorum. E, örneğin e, yavaşlatılmış kameralarla bir olayın geriye doğru e, incelenmesi yani bir futbol seyircisi iseniz işte bir golün veya penaltın olması sırasında e, defalarca bunun geriye sarılıp hatanın nerede yapıldığı, kararın doğru mu yanlış mı olduğunun gösterilmesi aslında bize e, zamanın bizim istediğimizden daha hızlı geçtiğini ve bizim amacı ve hedeflerimizin ötesinde gerçekleştiğini ama biz bu gerçekleşmeyi kendimize göre rasyonalize ettiğimizi ve onun sonuçlarıyla birlikte yaşadığımızı gösteriyor. Hmm. Evet peki peki bir yine enteresan bir parma Aa, kim, ya, parmak. Kim yani milyonlarca insanın düşünün. milyonlarca insanın bir anda odur de, de, dediği bir olayı bir kez geriye sardığımızda peki insan teknolojisi en azından zamanı geriye sarabiliyor ileriye henüz de henüz bir etçiyevelsi çıkmadı zaten ne varsa ne varsa zaman kavramında e, an da yok yani geriye sarım var evet. yani biz Şimdi gelecekten bahsettik mi ve bu iki program dolayısıyla nasıl bahsedebiliriz ki Peki. Sadece bazı tahminlerimiz olabilir yani. Hadi gel burada terk edelim. Olur ama bu, bu, bu e, pek bitecek gibi görünmüyor. Peki zaman üzerine daha e, konuşalım. E, konuklarımız olsun. Daha evet. hiç becermedik konuk almayı biliyorsunuz. Evet. E, peki. Tamam ne efendim. Veda ediyoruz. Peki. Hoşçakalın. E, Hoşçakalın efendim. Açık Beyin nöro felseeti nöroekonomi nöropolitika nörosanat hazırlayan ve sunanlar Oğuz Tanrıda ve Hakan Gürbüz.